Girmek kuldan, bildirmek Allah'tan dedi ağam Bu Allah'ın kulu, kula en büyük hediyesidir. Ve en büyük mekam da budur dedi. Ben bu düzleri nereden öğrendim dedim sen bu, bu lakırdıları dedi. Yine kulağıma, ismin deliler arasına karıştıktan doğru doğru diye tutuldu. Allah sırrını kutlasın. Bir hadisi Resulullah da diyor ki, insan bir örtüdür. İşte, bir şey verir, hayır ise, hayır, velilerim, böyle velilerin dünya ehlinden saklanması ahiret örtüsüyle olur. Onlar ahiret el, el elinden, dünya perdesiyle saklanırlar. Böylece onları ne dünya ehli, ne ahiretli bilebilir, bilemez. Onları yalnız Onlar Allah Onlar Allah'ın süsleridir. Onları yalnız Allah verir, dedi. Böyle oldu mu bir hadis diyor ki, her biriniz, duanız makbul olur mu Yalnız aceleci olmamak Dua et geç, aceleci olma. Bu da aceleci tabiri. Ben şu manaya çıkım. Aceleyi de, yalnız kendi ihtiyacını düşünüyor demek. Asıl ihtiyacı veren onun <gülüyor> Onun bir kanunu var ya, sen açsın diye devlet kanununu mu değiştirdin? İstedin, kuyuya girdim sıra aldın, hadi, hadi, hadi bıraksın eteki işleri, seninle meskul, hani adaleti nerede kalır? Onun için istediğiniz bir şeyi de acele etmeyin aziz cemaat. Onlar deftere geçer, silinmez, zamanı geldiği zaman, hadi istediğiniz kadar patlasın, deyin ki biz Ramazan çok hoşumuza gitti. Bir ay sonra hükümete bir bin imzalı iştida verelim, tekrar Ramazan gelsin. Bu olmaz. Onun için. <gülüyor> Abdülvahid Ebini Zeyyad isimleri, <gülüyor> eski Bağdatlı. Allah rahmet eylesin. Riyaz el diye bir kitabı verdi. Orada der ki: "Beyt-i Mukaddese gitmek istiyorum." <gülüyor> Yola çıktım. Yani Beyt-i Mukaddes Kudüs demek. Kudüs'e gitmek istiyorum. Yola çıktım. Diyorsun. Fakat bir müddet sonra başım ağrıdı, gözüm mü döndü, yolu şaşırdım dedim. öyle durdum demiş, bakayım ne olacak, aklım mı ben mi şaşırdım ciheti mesela, Demeye kalmadı. Karşımda bir hanım çıktı diyor, bir kadın çıktı. O da bana baktı diyor. Dedim hanım diyor, sen de mi yolunu şaşırdın? Dedim ona diyor. Bana o onu bilen nasıl yabancı olursun? Onu seven nasıl yolunu şaşırır, dedi kadınca bana diyor dedi. Allah bilen yolunu nasıl şaşırır, nasıl diye şey de. Sen dedi yolunu mu şaşırsın, şu bastonumun ucunu tut demiş kadın. Bu hekaye değil, yalan değil, olmuş bak. ister kafana sığsın, ister sığmasın, ister aklın alsın, ister almasın, bu hadise olmuş bastonunu tut demiş o kadın. bu Vahid binize geldi. Tuttum bastonun ucunu diyor. Sapı kendisinde yere vuran ucunu tuttum diyor. Önümde yürümeye başladı. Benim Yedi adım kadar ya oldu ya olmadı diyor. Kendimi Beyt-i Mukaddes'te gördüm diyor. Kudüs'e gelmiş. Hı. Hı. Acaba şaşırdım mı, rüyada mıyım? Anlayamadım, diyor. gözlerim uğumaya bakmıyor. E bu vaydı deyip. Ya bu nedir, ne biçim, yanlışlık mı demeye kalmadı. Bunu söylemeye kalmadı, o kadıncağız demiş ki, işte senin yolun. İşte senin bu yolun, zahitlerin yoludur demiş. Aha bu şaşırma yolu. Benim yolum ise ariflerin yoludur. Zahitler yürür, arifler uçar demiş. Bana gelince hem yürüyenlerden hem de uçanlardanım demiş. Allah dediği gibi kaybolmuş. Nasıl olur? Biz gibi olur. olur. Aha üç gün, dört gün bir yere girelim hepimiz. Birer çalışalım biz de yapalım. Bu gibiler daima tehlikenin önündedirler. Onun için onları Allah korusun. Baya dedi, Başdami demiş ki insanlar şeytandan kaçarlar demiş. Halbuki şeytan benden kaçar aman dilerdir. Sebebi sorulmuş nasıl senden kaçar? Peygamberimizin bile şeytandan kaçması ve ondan Allah'a sığınması için emir vardır demiş. Ya Rabbi, şeytanın hivasından sana sığınırım ayet-i kerime. Şeytandan kendisinin sığınmasını istemek demek, bütün işleri Allah'a bırakmak demektir. Şeytanın elinden aman diyerek kaçmayı, beyan etmiyordu. Şeytanın elinden aman deyip kaçmaydı. Halbuki bir şeyden kaçmak onun sahibine sığınmak arasında büyük fark olduğunu düşünmekle olur. Ben kullarımın, kullarıma senin hükmün geçmez diyor. Allah dedi mi şeytan gider. Allah'a sığın. İşte ayet o diyor. Bana şeytandan şeytan şeytansız eğer. Şeytandan Allah'a tığınmak için ilk şart besmele çekebilmek. Besmele çekebilmek için, içindeki Kur'an teline böyle vırıptın diye östürmek demektir. Ona vurmak için de elin temiz olacak, abdestli olacak La yemessehul ilel-mutakharu. Temiz olmayanlar, <gülüyor> seni değmezler. Çünkü Kur'an okumak. Resulullah doğrudan doğruya ilahi bir radyoydu bilirsiniz. İlahi sesler onun mübarek kalbine girip ağzından ilahi ses suretinde tecelli ediyordu. O halde Kur'an okumak şifadır dediğimize göre hiç kıpırdamadan duracaksın cenabı peygambere gelen vahyi taklit edeceksin demek. O zaman Kur'an okunursa şifa olur ama bir Enz bilâhi min Şeytanî raji'm Bismillahi r-Rahmanî kapa yani. Ta <tuh> ma enzinnâ alîkel kullân eli teslâ. İlla teftire temlimen yapşa. Tenzîlât ebele kula nokum mazûr. Hem okuyor, hem pençeri yos, de aşağı otur, sen solad olmaz. Hz. Aişe radıyallahu anha'ya sormuş da, sen Resulullah'ın en yakınısın ya Aişe demişler. Arif olan, hakiki mümin olan bir insan, kıyamet günü nasıl hesap verecektir demişler. Hazreti Ayşe radiyallahu anha valideniz buyurmuş, Allah'a katem ederim ki onlara hesap vermek yoktur. Yalnız adam işi demiş. Bu şeydenin bu kıymeti var oğlum. Oranın tarafları var. Şöyle şimdi yalancı inciler, yalancı elmaslar var, altınlar var, kuyumcu bastı mı? Kaç para bu am? Otuz lira. Eteki dikeme git. Bu kaç lira? Bin kağıt. Dört yüz lira, dokuz yüz lira olmaz mı? Onlar anlarlar. Ötedeki de inciler anlaşılır. İnci anlaşılır ötede. Onun için ona hesap yok. Şimdi bu secdeyeden bak nerelere kadar gittik. Demiştik ki dün, ben Fatiha'yı benim ile kulum arasında ikiye böldüm. Yarısı kulumun, yarısı benim. Yarısı benim ve yarısı kulumdur. Peki nedir? Yarısında ne diyor? اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِجْتِنَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ وَنَعْتِ عَمْتِ عَلَيْهِمْ وَاَيْنُ مَعْضُوبَ Şöyle yap ya Rabbi şöyle yap. Ayeti Kerime olduğuna nadiren Ayeti Kerime geri çevrilmez Kulun istediği hak Mahakkat verilecektir demiş. Burada benim kulum diyor. Değil mi? Benim kulum diyor. Demekle kendi zatına izafe kılmış ve bu izafetle ona büyük bir şeref bahsetmiştir kula. Kulum demek, Allah sana kul diyor, daha ne istiyor? Allah her halde, her hal velasıda da kullarıyla beraberdir. Mahlukata yapılan iyilikten, bizzat kendisine yapılmış gibi hoşnut olur cenab Allah. Halka yapılan iyilik, Allah'a yapılmış olur. Allah'ın iyiliğe ihtiyacı yoktur. O halde sana senden yakın olduğu için bulunduğu köşke hizmet et demek O halde bu köşke haram sokamaz. <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alemin. Bütün hamd ve sena alemlerin Rabbi olan Allah'a mahvustur demek. Namazda şöyle, elhamdülillahi rabbil alemin dedi mi? Bak bak bak bak, kulum bana hamd etti der Cenab-ı Allah. Errahmanirrahim dersin, kulum beni umumi ve hususi merhametimle andı, beni sena etti der. Allah söyler bu. mâlik-i Hesap ve ceza gününün sahibi ve hakimi olan Allah. Kulum beni tazim etti, beni ululadı, beni büyüttü. Aziz cemaat buraya kadar hep kulun Allah'u metri ile geçer elham elhamdülüyoruz. Bundan sonra ayetler hep kula aittir bize. Aittir. Nedir o? اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْطَح۪يمُ İlahi biz yalnız sana ibadet ederiz. Değil mi? Ve yarınız senden yardım dileriz demek ki. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ Bu iş benim ile kulum arasındadır. İbadet bana, yardım kuluma aittir. Kulumun istediği mahak kat verileceksin. Allah sözünü. Bizi doğru yola, kılavuzla, nimetine eren ve gazabına uğramayan, azıp sapmayanların doğru yoluna kavuştur. Yarabbi demek. İyâkın âmûdûvâ, iyâkın âmûdûvâ. İhsâsı adânü, sâkimâsı adânânâ, dâlimgâhîm mâdûvâleyhîm mâfdâdînânâ. Bu, bu dilek kulağa aittir. Ve Allah diyor, ona istediği verilecektir. Onun için bir, bir Kudsi hadiste Cenab-ı Allah, hakiki kullarının içindeki toplanan güzel altınları, içinde pislik var mı yok mu diye ara ateşten geçirir. Yani hani evde eski Evani vardır. Şunlar bunlar. Ayda bir defa onu dinle silersiniz değil mi? Kiri gitsin diye. Temizlenir. Şu sarıları silerler. Dinle bilmem neyle. Hah, onun gibi insanda olan bu güzel hasleti cenab Allah bazen dinler. Dinle siler. Kavul siler. O nedir o? O umma. Ateş ateş. Ana ateşi çıkar insanın derinde korsun, kılka çıkar. Humma. İşte bu humma için bir hadis-i kutsi var. Diyor ki, humma benim ateşimdir. Onu kıyamet gününde çekeceği ateşten bedel olmak üzere mümin kuluma dünyada musallat ederiz. Onun için aziz cemaat, hummadan ölen şehidin. Humma el-mawet illi humma el-batn shahidun